Merhaba, Kamus'la güreş başladı. Bugün 23 Nisan. <gülüyor> evet, Çocuk Bayramı'nız, evet. ee, Ulusal Egemenlik. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem egemenliğin e, durumunun hem de çocukların durumunun daha iyi ve güzel olduğu yılları görmek arzusuyla e, bu yayın döneminin son programına başladık. Evet, Açık Radyo'dayız, 94.9'dayız. Ben Kamus'ta. Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. <gülüyor> Ee, yine güzel ve çirkin Dokuzuncu. ve son, son programımız. Evet. Yayın döneminde son programı dediğin gibi aynı adlı Instagram, Twitter, Gmail, mail bekleriz efendim. Değil mi? Son programda ba Ben beklemiyorum. Ben bekliyorum ya. Yani. Peki sana <gülüyor> Şaka şaka hadi bakalım Kim kim ee, neyi paylaşmak isterse her zaman açığız ee, Sevgili dinleyiciler e, 8 program boyunca e, geçmiş yüzyıllardan bugüne Tabi önce sözcüğün kökeninden ve pek çok çağrışımla başka e, sözlükten e, etimolojisinden bahsederek yüzyıl, Sadece yüzyıl, güzel bir bayağı bir tezat kelimeye de baktık aslında onun öncesinde de Tabi bu dönemde ne bakacağız bilmiyorum bakalım Yeni yayın dönem sürpriz, sürpriz. Evet. Tezat olunca böyle çok uzun sürdü aslında. İyi kötüyü yaptık. Ak ve karayı yaptık. Güzel ve çirkin. Yürümek, Yürümek durmak. durmak. Evet. O kadar değil mi? Ancak Anca tabii. Yani böyle dörder, sekiz er falan gitti. Biz de küçümsüyoruz halde ama ne yapalım? kelimeler çok zengin. Çok zengin. <gülüyor> Sevgili evet. dinleyiciler, dokuzuncu programda 17 yedinci yüzyıla mı geldik? Aslında evet. Geçen programda on altıncı yüzyıldan bahsettik. Kerteriz noktası olarak Rönesans'ı alan bir kitap güzelliğin tarihi George Vigarello'na. Ya da George eğer Fransızca ise. Ee, İtalyan bildiğim kadarıyla. Öyle mi? O zaman ee, ne oldu? Ne Bilemedik. olduğunu bir, bir daha Giorgio. Program, evet. Georg <gülüyor> <gülüyor> var hep <gülüyor> başka. Tarihin böyle çok e, ke, keskin hatları var hepimizin bildiği. E, 16. yüzyılda Rönesans yaşanıyor. Rönesansla birlikte güzelliğe olan bakış açısı da hani değişiyor ister istemez. Birçok olguyu farklı bakış açılarıyla değerlendirmemize vesile oluyor bu tip olaylar. 17. yüzyılda da daha doğrusu 17. yüzyıla birlikte şehir sosyalliği ve saray normları tarafından hissettirmeden dayatılan yeni bir kibarlık anlayışı gelişmeye başlıyor. Yapaylık ve süslenme meşruluğu da oluşuyor bir yandan. Hmm. Geçen programlarda bahsetmiştik yürümek ve durmakta. Bu meşhur yürüme alanları var. Evet, tülyer bahçeleri, tülyer bahçeleri gibi Burada aslında maksat güzelliği sergilemek için yapılan gezinti yerleri Aynı zamanda işte Burcu hani rahatlığı için de yapılıyor tabi bu yerler Bu Paris'teki bahsettiğim bahçede insanlar birbirleriyle konuşmadan umumi ama saati hiç şaşmayan bir randevuya gidermiş gibi ...her gün giderlermiş Tullier'e... ...Jerdin'de Tullier'e... ...hatta bir tane daha var... ...Kors diye bir bahçe var... ...her gece gidiliyor buraya... ...bu yürü, e, sergilenme alanları sadece... ...Paris'e hasta değil aynı zamanda... ...Londa'da, de, Roma'da da... E, ...Avrupa'nın birçok... E, ...kentinde örnekleri var... Hı hı. E, ...görmek ve görülmek... E, ...kelimelerine varabiliriz aslında... ...bir yandan evet. aklıma süslenme... E, ...seyretme... ...endam kelimeleri de geldi bunlara varabiliriz aslında. Doğru. E, 17. yüzyılın en belirgin özelliklerinden bir tanesi iç dünyaya erişme hali var. İşte, i̇ç. Evet iç dünyaya. Tahmin ama çatışıyor gibi sanki değil mi? Bir yandan bir gösteriş ve yapaylık söz konusuydu. Evet, birbirine girmiş kavramlar söz konusu hı. evet geçişler var ama daha, daha iyi zaten. E, evet e, göz, yüz kısmının Altı tekrar çiziliyor bu yüzyılda 16. yüzyılda da bahsetmiştik bunu Ama ha. ancak daha önceki döneme e, e, Göre sahip olmadığı Bir derinlik kazanması Durumu söz konusu Heyecan ve duygular O zamana kadar ya, yatsınan çizgilerin Estetiğini en ufak ayrıntılarıyla Ortaya koymaya başlıyor ha. Duyguyu da katıyorlar evet, duygu katılıyor. E, bununla ilgili birçok örnek var Mesela Vermeer'in e, Kırmızı şapkalı kadını Adlı resminde Kadının şaşkın ve ışıltılı bakışı hmm. bir örnek. Resim Le... önümüzde evet, koyalım evet, Twitter'a. Lebron'un yüzlerin, gözlerin kırıştırılmasıyla farklı duyguları ifade etmesiyle ilgili. Ya ki, çok evet. güzel. Kerem'in önünde açık şu anda kitap. Kaç tane göz bakışı var burada yani? Evet, bunu da koyalım. Gerçekten güzel. <gülüyor> Karar verdi mi? Koyacak mıyız? <gülüyor> evet, inşallah <gülüyor> koyacağız. Biliyorsun 16. yüzyılda beyaz hakimdi. 17. yüzyılla birlikte hafif hafif kırmızı renk ilave edilmeye başlıyor. Derken, Özellikle bu kozmetik alan. Evet Evet, dudaklara, he. elmacık kemiklerine. ...kırmızıyla renklendirilmeye başlıyor... Evet. ...resimde de etkile var... ...mesela Rembrandt'ın Saskia'sında da... ...hani gö görülüyor kırmızı... Bu, ...pençe pençe ettir evet. onun yanakları değil mi? Bu belirgin özellikler var... ...18. yüzyılda hepimizin bildiği aydınlanma dönemi... ...söz konusu... ...bu aydınlanma etkisi nasıl oluyor... ...aydınlanma daha kökten bir biçimde... ...insani güzellik vizyonunu... ...her türlü tanrısal vizyondan koparıyor... Bu çok hmm. önemli Akıl öteki dünyanın sırlarını gözlerimizden uzak tutacak kadar yüksek bulutları Yarmasına olanak sağlayan kanatlara sahip olmayı bilecektir Elle tutulamayan ve tanrısal kökenli bir güzellik artık tarif edilemez yani Bu ifade yazara mı evet, ait? Yazara ait Çok güzelmiş e, Tam da şey aslında bu sefer güzellikten akıl kelimesi evet. çıktı Aslında doğaüstü yatsınlamıyor yatsınmıyor da ...ama gerçekçilik kendini hayli dayatmaya başlıyor. Hmm. Ee, Bu kadar akılcılık demişken bir Jean-Jacques Rousseau... De bakayım canım Değil benim. Deyim mi? De bakalım. Deyim. Ee, ben gene ECO'ya sadık olarak <gülüyor> ECO'dan bir alıntı yapıyorum... ...güzelliğin tarihinden. Ee, eylem olarak güzellik diye bir başlık altında... E, ...Rousseau'dan bir e, alıntı var. Bana göre iyilik demiş Jean-Jacques Rousseau... ...güzellikle birdir. Aralarında ortaklık vardır... ...doğadaki kaynakları aynıdır. Bu düşünceden hareketle zevkin bilgelikle aynı araçları kullanarak mükemmelleştiğini söyleyebiliriz. Ve Erdem'in baştan çıkarıcılığına, çıkarıcılığına kapılanların, e, pardon, e, kapılarını aralamış bir ruh her çeşit güzelliğe de aynı şekilde duyarlı olmalıdır demiş. Hmm. Burada Erdem iyilik, güzellikle yan yana duruyor... Ee, biz görmek ve hissetmek üzere eğitildik. Güzel bir manzaranın hassas bir histen farkı yoktur. Güzel bir resme sahip bir ressam esrikleşebilir. Yani kendinden geçebilir, sarhoşlaşabilir. Ancak bunu elinde bulunduran, zevkleri yontulmamış biri bu güzelliğin farkına bile varmayabilir. Yani güzelliğin farkına varmak da bir bilgi, bilgelik, erdem demek oluyor. Algılayabildiğimiz her şeyi duyularımıza borçluyuz ve bu işte de mantıklı değil. Bunlardan sadece kişinin sahip olduğu zevkle değerlendirebilenler kendini bize sürekli görünür kılarlar diye devam etmiş. Biraz güzellikten uzaklaşıyor sonrasında sonuçta derinlemesine incelenmesi gereken bir şey olarak güzelliği gördüğünü söyleyerek bitirmiş yazıyı. Burada bir iyilik kelimesini öne çıkartıp sana gene atıyorum topu. Bana atarken topu aslında 18. yüzyılda devam edeyim. 18. Evet, yüzyılda Evet de, de vardı. E, işte duygu dolu güzel, duygunun da hakimiyeti söz konusu. Duygunun nüansları, duygu yelpazesi, güzellik kamına ekleniyor. Aynı zamanda bireyselleşen bir güzellik anlayışı var. Her yüzün birbirinden farklı olduğuna ...söyleyen bir e, Lavater... ...diye bir biri var. Öznerlik güzelliğin... ...kurallar arasına giriyor aynı zamanda. Zaten öyle değil mi? Ama hani... değil mi? ...yüz yüzyıllar içinde... ...daha belirginleşiyor, şey, evet. altı çiziliyor. Voltaire'in e, burada ilginç bir saptaması var. E, bir görecelik de var. hani Güzellik, de, güzellik tariflenirken ortaya... E, belirsizlik daha doğrusu... ...ortaya çık çıkabilir. Voltaire'in e, e, tanımında... ...bir kurbağaya... ...güzelliğin ne olduğunu soran... E, Size küçük kafasından çıkan kocaman iki yuvarlak göz, uzun ve yayvan bir ağız, sarı bir karın, kahverengi bir sırtı olan kendi yavru kurbağası olduğu söylenecek. Kurbağaya soruyorlar, evet. güzel. Ya Biz buna çok benzer bir şey konuşmuştuk değil mi Kerem ama o, o da kurbağa değildi. Ee, yani aslında gene görecelikten yola çıkarak her e, tür kendi... E, gücü uyarınca kendi tarihini ve doğrularını bir şekilde yaratıyor ya aslında bir e, ya yani insan oluyor bu e, çok uzun zamandan beri e, ama başka bir hayvan e, türüne sorulduğunda e, nedir işte şimdi kurbağa yerine at olsa atın tanımını yapacağız ya da işte ayının tanımını yapacağız çok tanıdık geldi birden evet sende felsefeciler vardı 18. yüzyılın bilgi noktaları o devlet Bunlar... yu var ben de hı hı. Ee, o da zevk standartı üzerine e, adı altında 1745'te yazdığı yazıda şöyle bir tanımlama yapmış. Güzelliği uygulamak onu anlatmaktan daha avantajlıdır. Çünkü önemli bir iş için bir yargıya varana kadar her bireysel girişim tarafımızdan dikkatle incelenir. Farklı açılardan ihtiyatla tetkik edilir. Aklı karıştıran gerçek güzellik duygusunu değerlendiren düşüncede telaş ya da çırpınış vardır. Hı. Uzuvlar arası ilişkilerin ayırdına varılmamıştır. Hı hı. Tarza ortaya çıkaran özellikler belirgin değildir. Muhtelif kusursuzluklar ve kusurlar bir tür kargaşayla sarılmıştır ve kendilerini hayal gücünün ellerine bırakırlar. Yani böyle kendinden geçerek ve adlandırmadan, sınıflandırmadan bir şeyi güzel bulmak neredeyse çok... Ani, vurucu, altı doldurulmamış bir şey gibi tanımlıyor. Bilindiği gibi öyle bir güzellik türü vardır ki gösterişli ve yüzeyseldir. Başta zevk verse de herhangi bir mantıklı ya da tutkulu ifadeyle anlatılamaz. Hmm. Kısa süre sonra zevk vermez olur, küçümsenerek reddedilir ya da en azından daha düşük bir seviyede değerlendirilir. Doğru böyle çok şey var. Güzelliğin herhangi bir biçimi düşünülürken sürekli değerlendirmeler yapılır, mükemmellik derecelerine göre farklı türler karşılaştırılır ve oranları tahmin edilir. Güzelliğin farklı türlerini inceleme fırsatı bulamamış kişi kendisine sunulan herhangi bir özne hakkında fikir yürütmede başarısız olacaktır.'' Hmm. Yani elde bir takım kıstaslar, farklı güzellik anlayışları, bir bilgi olacak hı hı. ve öyle gidecek yaklaşımı. Yalnızca karşılaştırma yapmak bile yüceltme ya da kusurlu bulma kriterlerini belirler ve her ikisinin de hangi ölçüler arasında geçerli olacağını yerleştirici bir etkisi vardır demiş. Artık parçaya evet, girelim. geçelim. Çünkü James yandan... Plant'dan gelecek. You are beautiful. is brilliant My life is brilliant My love is pure I saw an angel Of Adam Shaw She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose now, cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş Bu yayın döneminin son programında Güzel ve Çirkin'in e, incelemesine devam ediyor e, David Hume'dan Bahsettik 18. yüzyıl e, Biraz daha Devam Hume'a Edelim, edelim. E, Şimdi Hume e, Parçadan önce e, Aslında güzelliğin bir takım Kıstaslar e, Karşılaştırma ve bilgilerle ...aslında seçilebilir oluşundan hı hı söz etmişti. Hı hı. Ee, şimdi de bir sınıflama yapıyor. Ee, güzelliğin hem sanat nesnesinde hem de eleştirmenin aklında kavramsal bir özellik olduğuna inanmaz hüyum deniyor. Ee, bu arada kaynak değiştirdim onu da paylaşayım tabii ki. Neden Bu Sanat diye bir kitap var elimde. Alt başlığı çağdaş sanatta estetik ve eleştiri Terry Barrett'ın bir kitabı. Hı hı. E, oradan Hume'a devam ediyoruz. Şimdi estetikçi Mary Maudersil e, şu benzetmeyi yapıyor Hume'un düşüncesini açıklamak için. Diyor ki güzellik izleyenin aklını kaçınılmaz bir şekilde çeken mıknatıs gibi bir şey değildir. İzleyen de kendini güzele yaklaştıran bir mıknatısa sahip değildir. ...onun yerine tekrarlanan düşüncelere dayanarak ve başkalarının onu güzel bulacağını varsayarak bir şeyin güzel olduğuna karar veririz. Hmm. Ee, bu bir yaklaşım açısı ee, ve devam ediyoruz. Hikayesi, değil mi? Tekrarlandıkça evet. onun güzel olduğunu da birçok insan da karar vermiş oluyor, hissediyor, böyle hissediyor... Evet. ...etkileniyor belki... ...bizim aslında belki de seninle baştan beri söylediğimiz... ...her yüzyılda güzellik anlayışının değişmesi de buna çok bağlı bir şey... ...o hmm. yüzyılda Orovaç'ta... E, ...sen de bir moda gibi onu güzel buluyorsun... Hmm. ...tabii ki bununla zıt fikirler de var yani çok... ...ortak bir güzellik anlayışı oldu... ...hatta bir örnek üzerinde durmuştuk... ...hani küçük bebekler çok... ...orantılı ve güzel yüzlü insanları gördüğü zaman... ...ağlamayı kesiyorlar... ...ya da çok Hı -hı. çirkin bir şey gösterildiği zaman... ...ağlamaya başlıyorlar gibi... ...belki beyinde orana dayalı bir güzellik var ama... Hı -hı. Ya, ya hep tek bir doğru olmadığı sonucuna varıyoruz ya... Gene oraya vardık... ...doğru... ...hüm güzel şeyler için... ...tek düzelik, çeşitlilik... ...ifadede açıklık... ...mimetik kesinlik, renklerin parlaklığı gibi özelliklerin yer aldığı açık uçlu bir liste hazırlamış mesela. Hmm. Bu ilgimi çekti. Kelimelerimiz de olabilir bunlar ama tek düzelik sanki zıt düşüyormuş gibi geliyor. Fakat yukarıdaki tekrarlananla uyum içinde aslında. Hmm. Ee, bir de Kant var. Madem 18. yüzyıl bitirirken hmm. e, Kant güzellik yargısının nesnel olduğuna inanıyor. Yani e, biz bir şeyi güzel olarak yargılarken dolaylı bir şekilde herkesin bizimle aynı düşüncede olduğu beklentisini yaratıyoruz. Aslında bu her zamanda böyle olmuyor ama Kant'a göre anlaşma olmalıdır. Yani o daha ortak bir güzel olduğu fikrinde çünkü hepimiz aynı zihinsel özelliklere sahibiz Kant'a göre. Tabi bunun da böyle olmadığına dair pek çok yaklaşım var. Bir kişinin güzel bulduğu şeyin güzelliği herkesce kabul görmelidir gibi bir yaklaşım. Hmm. Hep tartışılası işte felsefenin evet, tartışı. sevdiğim yanı. Ama Kant güzelliğin genel kurallarını ortaya koymuyor bunu söylemiş olmasına rağmen. Böyle e, efendim yüzyıl yüzyıl ilerledik... E, bu arada... Eko aslında un... günümüze pek do dokunamadık, değinemedik. Dokunamadık. Ee... Hepsini barındırıyor gibi de biraz günümüz evet, sanki. <gülüyor> Hep öyle ya. Eko'nun kitabında bir genelleme e, yapılmış aslında. Hani güzellik deyince, e, bütününe de bakınca kitabın... Mesela bir kadın başlığı var. Sanki güzellik deyince kadın anlaşılıyor gibi. Evet. Hatta biz Kerem'le konuşmuştuk. Erkek güzel değil de yakışıklı kelimesiyle anılıyor. Evet yakışık. Biraz değişti ama sanki son dönemde hani 20. yüzyılla birlikte erkeğin hani e, erkek üzerinde o güzellik tanımı... E, Sanki daha kullanılır hale geldi. Bir, bir önceki yüzyıllarda biraz daha sıkıntılıydı. Daha çok güçle. Güç evet. Yani, ama hani birbirine çok beğeniyorsan, çok hoş fiziksel olarak hoş biri ise erkeğe yakışıklı. Genelde gidilir. güzel değil de yakışıklı Güzel derken güzel insan, güzel Adam derken Aa, ayır, farklı kişisel özelliklerine dair bir hani Yok, şey Evet doğru. Gene kadına paralel olarak zerafet sözcüğü de güzelle çok beraber anılan bir sözcük. Hı hı. Ee, gene ekoda aşk ve sevda... E... Güzelle birlikte anılan e, sözcükler, cazibe, çekicilik, cinsellik hep birbirinin ardı ardına gelen e, hı hı. kelimeler. E, vardığımız kelimeler de olsun tabii yani bir evet, yandan. Evet çok kelime vardık aslında. E, Geçmiş özellikle Twitter programlarımıza bir göz atarsa dinleyicilerimiz orada hep kelimelere yer vermeye çalışıyoruz. Kahramanlık, soyluluk. ...bu sözcükler de güzelle birlikte anılıyor... ...ama bunlar Eko'nun tanımları... ...biz hı hı. pek çok başka sözcüye vardık... ...güzellikle... ...insanların arası nasıl... ...hep güzelliği yüceltiyorlar mı diye... ...biraz konuştuk Kerem'le ama... ...yüceltiyorlar mı Keremciğim... <gülüyor> ...sence hep? Sence yüceltmiyorlar mı? <gülüyor> ya hem yüceltiyorlar hem yüceltiyorlar ...hem de karartıyorlar diyelim... Evet ...yok etmeye yok çalışma... Ediyoruz. ...güzeli çirkinleştiriyoruz bir yandan... ...ne yaparak? Ne yaparak? Katlederek. Mesela doğayı katlederek. <gülüyor> güzel görüntü, güzel manzaralarımızı katlederek, çirkinleştirerek. Güzel, güzel... bulduğumuz eşi e, kimse ...başka güzel bulmasın diye eve kapatarak... Evet. <gülüyor> ...deverek yüzüne kezap atarak... <gülüyor> ...gibi... ...maazallah evet böyle şeyler... <gülüyor> evet. ...oluyor... Ya yani. e, ...bana şeyi anımsattı bu... E, ...sevgili bir arkadaşımın... E, ...aslında hatırlattığı... ...Gamze'nin hatırlattığı bir kitap bu... E, ...Yukuyo Mişiman'ın... ...Altın Köşk Tapınağı diye bir kitabı var... ...can yayınlarından basılmış... Hı -hı. ...gerçek bir e, olaydan... ...yola çıkıyor e, kitap... Ee, bir e, keşiş e, altın tapınakta denen bir e, tapınak var. O kadar güzel bir tapınak ki e, tapınağın güzelliğinden e, duyduğu rahatsızlıkla o tapınağı yok etmek istiyor. Hmm. Evet. Dediğim gibi olay gerçek aslında e, fakat yazar bunu tabii kurguyu da işin içerisine katarak bir roman haline e, getirmiş. E, hatta arkadan küçük bir alıntı e, okuyabiliriz. E, bu Mizoguchi e, çocuğun ismi babasının ölümünden sonra altın tapına başka işe emanet ediliyor. Tapınağın güzelliğini bir saplantı haline getiren Mizoguchi'nin bu güzelliğe sahip olma tutkusu onu yıkıcı bir yola sürüklüyor. Sahip olamadığı güzelliği yok etmek için adım adım kitapla ilgili daha fazla kopya vermeyeyim ama e, olaylar gelişiyor. Biz de Kerem'le Bizdeki ikinci sayfa haberleri gibi biraz da bir yandan baktığın zaman. Evet. Maalesef. Yani e, yer... Hayvan, doğa, insan, sevilen kişi, çiçek, bina, mimaride de bahsetmiştik bundan. Evet. Ee, güzellik yok edilerek e, bir, ya çirkin bir şeye dönüştürülerek veyahut da, e, yani sadece yüceltilen bir şey olmaya da biliyor. Evet doğru diyorsun. Efendim, kamuslu güreş bu yayın döneminde bitiyor. Bitiyor. Güzelle çirkine. E, hayli e, derin bir bakış açısı. Dokuz program. Dokuz programda geliştirmeye çalıştık nacizane Bu ee, şey oldu aslında. Geçti hepsini. İyi kötü sekizdi galiba. Evet geç, geçti. Rekor. Evet. Rekoru da kırmış olduk. Sevgili dinleyiciler. Bütün rekorları alt üst eden program güreş bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize güzel güzel günler haftalar diliyoruz. Niye kamusta güreştiğimizi de bilmeyen dinleyicimiz varsa e, bir açıkla efendim biterken açık... bir son söyleyelim. İnşallah Söyle inşallah yeni yayın döneminde de e, karşılaşırız ama e, kamusla güreş olmaz diye eski bir söz var sevgili dinleyiciler. Yani sözlükle güreş olmaz anlamına geliyor. E, sözcüklerin bir anlamı vardır. E, yeni sözlük, sözcükler anlamlar uydurmayınız. Sözlüğe bakınız diyor ama biz sözlüğe bakmakla iktifa etmeyip e, sevgili Kerem Doğan'la sürekli güreşerek yeni yeni anlamlara vardığımız için. <gülüyor> ee, Adı o yüzden Kalan güreş. Evet. Hepinize teşekkürler diyelim. Hoşçakalın. İyi günler. İyi haftalar. Iyi haftalar.